Emdirme sebebiyle nikahları haram olan kadınlar, nesep ve kayınlık sebebiyle nikahı haram bulunan hatunlar gibidir. Kişiye nesepte olan anneler, kardeşler, halalar, teyzeler, kardeş kızları, kız kardeşin kızları haram olduğu gibi emdirmede olanlar da haramdır. Kayınvalideler haram olduğu gibi, süt kayınvalideler de süt üvey kızı, süt evladın zevcesi, süt babanın zevcesi de haramdır. Burada bilinecek kaideyi şu şekilde izah edebiliriz. Süt hükmü, burada iki kişi vardır. Emen, Emdiren Emen ve evladı, Emdirene, Emdirenin kız kardeşlerine, Emdirenin kardeşlerine, emdirenin aslı ve evladına haram olur emdiren emdiren tarafından ise kendisi kız kardeşleri kardeşleri aslı ve evladı emene haram olur emdirenin kocası emenin babasıdır mirasın dışında nesep gibidir bunların nikahları emenin kardeşlerine anne ve babalarına haram değildir